Oluştaki esas, ana unsur, gözden kaçmaması gereken nokta budur. Kaybolduktan sonra, gerçek manada yok olduktan sonra, ilmi buhar olup uçtuktan sonra bir daha ortaya çıkmaz artık. Kulun kendinde vehmettiği nuru söndüğü zaman, kulda halkiyete bağlanan ruh fena bulduğu zaman, Ondan aldıklarına karşılık kendisi kalır zatı kalır. Senin kendini varsanma halin. Kendini varsanma halin. Ve bu varsanma halinden doğan halk olmuş kabul edilen ruhum varlığın ortadan kalktığı zaman ...senin varlığının... ...hakikati özü olan zatın kalır. İşte o... ...hakikatin özün olan zat itibarıyla de... ...baki kalan Allah olur. Baki kalan Allah olur. Burada dikkat edilmesi gereken şu... Senin zatında hulul yollu bir iş olmaz. İncelik taşıyan latife yollu olur. Dışarıdan herhangi bir şey senin, senin zanından doğan varlığının gitmesiyle dışarıdan sana girecek olan herhangi bir şey yok. Benim hani bardağın boşalmasına karşılık bardağın içine bir şey dolar diyoruz. Bu manada senin senden varlığın gidecek de senin senden varlığın gidecek de o giden varlığının yerine hakkın varlığı gelecek. Böyle bir şey düşünme. Bu batıldır. Yoktur böyle bir şey. Olmaz. O sendeki zan vehim varlığı sendeki zan vehim varlığı kalktığı anda geride kalan zaten kendi zatıdır. Ve aslen şu anda da zaten o zatla varsın, mevcutsun. Ancak o varlığı örten gılaf sen bundan gafletteydin ayetindeki izah edilen o örtü perde senin kendi varlığındaki zannın, vehmin vehmi varlığı. Senin kendini atasay kabul etmen Bir vehimden doğuyor. Bu vehim gerek şartlanmalarla gerek de kırk küsur senelik sürekli bu bedendeki tasarrufu görmen dolayısıyla kendini atasay kabul etmenle oluşuyor. Eğer sendeki bu perde bir fiil kalkmazsa senin hakiki senliğinin yaşanmasına imkan yok. Senin hakiki senliğinin yaşanması ancak Sendeki vehmi benliğin gerek şartlanma yolu gerek bir fiil yaşamadan mütevellit, yani bir fiil beden olarak yaşamadan mütevellit, benliğin gitmesiyle mümkün. işte sonradan olmuş, halk olmuş yapım bu vehme ve şartlanmalara dayanan bir fiil yönü. Senin kendini ilmi kabul etmenden doğan ve ben şunları şunları şunları yaparım şunları şunları şunları yapmam yapamam benim tabiatıma ters alışkanlığıma ters mizacıma ters yapıma ters dediğin şeyler senin hilmiliğini meydana getirir. Senin bu hilmiliğini meydana getiren yapamam alışkanlığıma ters tabiatıma ters mizacıma ters dediğin şeyler var olduğu sürece var olduğu sürece Bunları yapamadığın sürece senin zatın vehmi benliğinle örtülüdür. İşte sen bundan gafletteydin. Ayetindeki bahsedilen gaflet işte bu noktadır. Kendini kaldırmadıkça aradan ortaya çıkmaz yaradandaki ifade de kendin işte budur. Senin huyun, tabiatın, mizacın yapın yapamadığın şeyler oysa sen bunları yapabilirsin ve burada bir ayrılma yolu da düşünülemez yani buradan ayrılacak gidecek bir şey de yok yani bu zatının üstünde ikinci bir benlik var bu benlik buradan ayrılıp gidecek de o gelecek. Böyle bir şey yok. Yani gel gelmeyi bırak. Buradan ayrılıp gidecek bir nesne de yok burada esasında. Kendisinden aldıklarına mukabil kula kendini verip bitişmek de olmaz. Yani hakkın sende zuhuru senden birtakım şeyleri alacak, onun yerine kendini verecek. Böyle bir şey de yok. Anlatabiliyor muyum? Yani senden aldıklarına mukabil sana vereceği bir şey yok. Sadece senin kendini kendinden perdeleyen örten vehmi benliğini ortadan kaldırmakla birlikte kaldırdığın oranda kaldırdığın anda ortaya çıkacak hakiki varlığın hakiki yaşantı. İşte hakiki yaşantı esasında orada başlar zaten. Hakiki yaşantı mutlak benliği vehmi benliğinin ortadan kalkmasıyla birlikteki yaşantıdır. Yaşantı denen şeyin aslı ve hakikati, senin vehmi benliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte, hakikatının yaşantısı ve müşahedesidir. Vaka <gülüyor> dediğim işte odur. İşte yukarıda latife diye bir kelime kullandık ya, işte bu latife dediğimiz şey ruhul kudüstür o her şeyini ifna ettiği kula bu ruhul kudüs dediğimiz lütfu ihsan yolu yapar. Ve bu tecelliler de bu latife üzerine gelir. Bu durum anlatıldığı gibi olunca o ancak kendi teci özüne tecelli etmededir. Şimdi ruhul kudüs tek bir vecihtir, tek bir yüzdür dedik. Senin vehmi benliğin ortadan kalktıktan sonradır ki kendini Ruhul Kudüs olarak bulma durumu oluşur. Ruhul Kudüs. Ruhul Kudüs de onun veçidir. Ne yana baksan onun veçini görüyorsun diyor ya. İşte o ne yana baksan görürsün dediği vecih tek bir vecih. Hilmi'deki vecih, Atasay'daki vecih, Ahmet'teki vecih değil. Tek vecih. Ve tek vecih bu tek vecih dediğimiz Ruhul Kudüs ilahi latife dediği şey. Yani senin hakiki varlığın benliğin dediğimiz şey. Ama bunu yaşayabilmen vehmi benliğinin ortadan kalkması ile mümkün ancak. Vehmi benlik vehmi benliği bilmekle kalkmaz. Ne var ki biz bu latifeyi ilahiyeye kul ad adını veriyoruz. Bir ad olarak veriyoruz. ifade anlatım babında. Çünkü kuldan gidene karşılık o var başka türlü tarifi bunun imkansız yoksa ne kul kalır ne Rab merbubun yani e, tabi, Rabba tabi olanın yok oluşuyla birlikte Rab ismi de kalmaz merbub kalmayınca zaten Rab da kalmaz Rab terbiye eden yönlendiren yetiştiren yetişen olmazsa yetiştiren olur mu yetiştirme vasfı kalır mı yetişenler olacak ki yetiştirici olsun terbiye olacaklar olacak ki terbiye edicilik vasfı olsun hiçbir zaman bir tane terbiye edilecek olması terbiye edici de kalmaz terbiye edicilik vasfı da düşer işte bu de ancak Allah vardır ama vahit ve ahat olan Allah Yani bu izafi benliğin ortadan kalkmasıyla neticede ruhul kudüs olarak kendini bulursun, kendini şu anda nasıl bir hilmi olarak bulup hissediyorsan, bu defa kendini ruhul kudüs olarak hissetmeye başlarsın. Bugün sana hilmi dendiği zaman nasıl bakıyorsun arkana, hilmi olarak yaşıyorsun, ilmi olarak alıyorsun, veriyorsun falan, ilmi gibi kendini kabulleniyorsun. O zaman ruhul kudüs olarak kendini tanırsın. Ruhul kudüs olarak kendini bilirsin. Yahu ruhul kudüs denen mallık dönmişim meğer dersin. Ve o ruhul kutsu olarak kendini bulmanın neticesinde vahidiyetin ne olduğunu anlarsın. Aksi taktirde vahidiyetin vahitlik hükmünün manası dilde bir ibare olarak kelime olarak kalır. Şimdi özetleyelim. Sıfat tecellileri üzerine bir tarif yapalım. Sıfat tecellisi kulun, şimdi burada kul tabirini ifade, tarif sadedinde konuşuyoruz. Zat durumu itibariyle, zatı itibariyle Rab sıfatıyla sıfat almasıdır. Zatını bulduğun anda Zatına eriştiğin anda Zatına eriştiğin anda Rububiyet vasfını kendinde müşahede ettiğin Hal sıfat tecellisi denen şeyin ta kendisi Vehmi benliğinin tamamıyla Vehmi benlik perdesinin tamamıyla kalkmasından sonra zatının zatını müşahede edip rububiyet vasfını zatında yaşadığın zaman rububiyet vasfını zatında yaşadığın zaman sıfat tecellilerine ulaşmışın denir. Zatını müşahede etmedikçe, zatındaki rububiyet sıfatını, zatındaki rububiyet sıfatını müşahede edemediğin sürece sıfat tecellisi oluşmaz. Vehmi kişilik benliğin de var olduğu sürece zatını müşahede edemezsin. Zatının ne olduğunu bilebilirsin. Zatının ne olduğuna iman edebilirsin. Zatının ne olduğuna iman etmen seni ancak mümin düzeyine sokar. Ama bütün müminler benlikleriyle yaşarlar. Ve iman benliğin neticesi olan bir şeydir. Benlik kalktı mı iman da kalmaz. Şanakşıbendin benliği imanınızı terk edin bana gelin sözünün aslında hakikati bu noktaya dayanır. Şanakşıbendin imanını terk edebilen bana gelsin ifadesinin aslında altında yatan hakikat noktası budur. Yani benliğini terk et de bana gel ki sana seni tanıtayım diyor benliğini nasıl terk edeceğini öğrenmek için bana gel demiyor. Dikkat edin. Benliğini terk et gel, ondan sonra seni sana tanıtayım diyor. İşte bu ilahi latife şeklinde tarifini yapıp neticeye bağladığımız mana oluşur ki bu durumda kuldan yana görülen kulun görülen heykelinde kaim olan kendisidir. Her ne kadar suret gözü itibariyle bir suret görünürse de o surette kaim olan Allah'tır. Böyle olunca artık kul olmaz. O olur. Çünkü o latife dediğimiz ilahi sıfatlarla sıfat almıştır. Ve böyle oluşur emanet değil, aslidir, hıkmidir, katlidir. Asaleten bu böyledir. Sonradan değil. Kuldu da sonra hak oldu değil. Asaleten bu böyle. Şimdi bu sonuca varmak için soralım. Peki kimdir bu sıfatı alan? Yani rububiyet sıfatını alan kim? Atasay mı rububiyet sıfatını alıyor? Hayır. Atasay diye zaten biri yoktu ki esas da. Atasay de benlikte doğan bir varlık. Bu vehmi varlık bu balon patladı mı? Zaten zatı kaldı. E rububiyet onun sıfatı. Daha evvel okuduk rububiyet bahsinde. Rububiyet onun sıfatlarından bir sıfat. Ve benlik balonu patladığı zaman neticede bu sıfatı kendinde görürüz. Kendi sıfatın olarak müşahede edersin. E peki o zaman rububiyet sıfatı kime ait? Hak'tan gayrına değil. Ahmet de Mehmet de Hulusi de Hilmi de rububiyet sıfatı olmaz ki. İnsanların sıfat tecellileri bahsinde çok değişik şekilleri vardır. Her biri bir başka şekilde bu tecelliyi alır. İş bu değişik durumun sebepleri şunlardır 1 bu alış kabiliyettindeki durumları alış kabiliyettindeki durum yani temelde şubeyindeki açılma oranları iki ilmi yöndeki yetenekleri ilim sahasındaki kavrayış durumları. Ne kadar ilmin varsa tabi bu ilim düzeyinde basit vehmi düzeydeki ilimden söz etmiyoruz. Kendini tanıma yönündeki ilim. Kendini tanıma yönündeki ilmin ne kadar genişse o kadar o şeyle karşılaştığın zaman onu değerlendirebiliyorsun. İlmin olmaz o şeyle karşılaşırsın ama dümdüz geçersin üstünde. Hiç fark etmezsin bile ne olduğunu. Üç, azim ve sebat derecesi. O şeyi elde etmedeki azim ve sebat. biraz evvel konuştuğumuz olaydaki durum azim ve sebat eksikliğinden oluyor. Sadece bilgisiyle yetinebiliyoruz. İlla onu yaşamak için gereken azmimiz ve sebatımız yok. 3 gün 5 gün bir ağırlıkla eğiliyoruz. Ondan sonra bırakıyoruz geçip gidiyoruz. Azim ve sebat. Evela bu şeyi ben mutlaka elde edeceğim diyeceksin. ...ve onu elde etmek için de... ...sebat edeceksin... ...zorlandın, tıkandın kaldın... ...geri dönüp gitmeyeceksin, devam edeceksin... ...her şeye rağmen devam edeceksin... ...ta ki onun neticesine ulaşana kadar. Alış kabiliyeti... ...ilmi yeteneği... ...azim ve sebatı. Kendilerinde... ...üstte bu saydığımız... ...üç halde... ...bu üç hususta... ...ne kadar ilerleme varsa bu ne kadar ilerleme varsa bu tecelliden yana nasipleri de o kadardır ancak. Ne kadar bu konularda azim sebat, ilim yeteneği ve alış kabiliyeti sahasında ileri gitmişse bu sıfat tecellisi bahsindeki ihatası, genişliği, kendini tanıması da o nispette olur. Onun dışında olmazı. Bunu böyle bağladıktan sonra sıfat tecellileri sayesinde aldıkları şekle bakalım. Tabii bu 3 şeklin bu 3 saydığımız şeklin getirdiği açıklık nispetinde bu sayacağımız sıfatları müşahede eder kendinde. Yani burada şimdi bu sıfatları anlatacağız hayat, ilim, irade diye ama bunları herkes aynı ölçüde müşahede edemez. Bu saydığımız üç hususta ne kadar ileri gitmişse o kadar bunları müşahede eder. Hayat sıfatı. Kuyler arasında bazılarını Evet. Hayat sıfatıyla tecelli ettiği zaman Kul alemin hayatı olur. Buyurun meseleyi. Kul alemin hayatı olur. Şimdi buradaki kul kelimesindeki kulu düş bir kere. Hani anlatmaz adedinde kul diyoruz dedi ya yani kuldan kastı ruhul kudüs. Kendindeki vehim benlik kalktı. Ruhul kudüsü oldun ya. Ruhul kudüsü de hayat sıfatının ta kendisi değil mi? Dolayısıyla bütün alemin hayatının kendi hayatın olduğunu müşahede edersin. Hem de tüm varlığın seninle hayatta olduğunu müşahede edersin. Bunları bizim tabi dinleyeceğiz ama bunları bizim anlayıp kavramamıza şu anda hiç imkan yok. Hiçbirimizde şu okuduklarımı, şu bölümü, şu bahsi kesin kez anlayamayız ve yaşayamayız. Yani bunu bu acizimizle itiraf ederek dinleyelim, yaklaşalım. alemin tümünün hayatının sen olduğunu ve senden hayat alarak bu alemlerin var olduğunu müşahede edersin. Ve bu varlıklara baktığın zaman onlarda hayatının yürüdüğünü görürsün. Hem de bütünüyle. Ve bu hayatın yürümesi varlıkların ruh durumlarını aldığı gibi cisim durumlarını da içine alır gerek ruh alemi gerek cisim aleminin tümünün senin varlığından hayat bularak var olduğunu müşahede eder. Böyle olunca manaları varlıklara suret olmuş olarak görür. manaları Varlıklara suret Olmuş olarak görür Ve böyle oluşun Kendisinden gelen bir hayatla Oluştuğunu bilir Öyle bir hayat ki Her şey onunla kain Durum anlatıldığı gibi olunca Artık sözlerin ve amellerin Bir manası kalmaz burada Latif bir halde olan Suretler de hükümsüz kalır kesif halde olan ruhlarda. Hele cisimlerin. Bunları dağıtın. Ve bütün bunların hiçbir manası kalmaz. Sadece hayat sıfatı tecellisine nail olan kalır kendi hayat sıfatıyla. Bu müşahide yoluyla hayatın varlıkta sürüp gittiğini görür. Ve bütün bu olanları kendisinden Bilir. Seyreder. Bilmekten kasıt bunu böylece seyreder. Ama bilgi olarak değil ilahi bir zevk olarak gizli ama ayan beyan bir keşif olarak seyreder. Evet ben bu tecellide bir süre kaldım. Zaman sürenden bir sürede bu tecelli içinde geçti. İşte o zamanda ben bütün varlıkların hayatını kendimde müşahede ettim. Bütün varlıkların benimle hayat bulduğunu, kainatın hayatının benim hayatımdan başka bir şey olmadığını müşahede ettim, seyrettim. Her varlıkta hayatımdan ne kadar varsa bakıp görüyordum. Ve görüyordum ki zat kabiliyetleri ne kadarsa benden o kadar alıyorlar. Ben bu tecellide yüce zatla bir hayattım. Bölünmez, parçalanmaz olarak. Bu tecellide nice zaman kaldım. Ta yardım eli bana uzanıncaya kadar. Ve o yardım eli geldi, beni bir başka hale geçirdi. Başka yer dahi aslında yoktu ve hayat sıfatından ilim sıfatına geçtik. Demek ki sıfat tecellisi denen, tabir edilen şeyin hakikati zatını rububiyet sıfatları yönünden tanıma Zat tecellisi denen şey Rahmaniyet yönünden Zatını tanıman Efal tecellisi denen şey de Melekiyet yönünden Zatını tanıma Demek ki Zatını melekiyet yönünden tanıdığın zaman Bunun adı efal tecellisi ...rububiyet yönünden tanıdığın zaman... ...sıfat decellisi... ...rahmaniyet yönünden tanıdığın zaman... ...rahmaniyet düzeyinde tanıdığın zaman... ...zat decellisi. Ancak... ...bu üç tanıyışta... ...bu üç tanıyışta... ...ancak ve ancak... vehmi benliğinden bir fiil kurtulduktan sonra mümkündür. Vehmi benliğinden bir fiil kurtulmadığın sürece bu üç zatını tanıyış şekli mümkün olmaz. Çünkü sıfat tecellisi bahsine girerken Abdülkerimciliği de aynı şeye işaret ediyor ve diyor ki isimlerinden veya sıfatlarından biriyle tecelli etmeyi dilediği zaman o vehmi benlik yok olur. O kadar ki varlığı kalmaz varlık bağından çözülür. Kendinde vehmettiği Kişilik nuru söndüğü zaman Dolayısıyla halkiyete bağlanan ruhu da Yok olduğu için Bu kalkanlar dolayısıyla orada zatından başka bir şey kalmaz Zatından başka bir şey kalmaz Ve neticede Zatından zatına tecelli eden kendisi olur Bu oluş her şeyi helak olucudur Veçinden başka Ayetinin de tefsiridir Sonradan yaratılan her şey yok olur Neticede veçinden başka bir şey Baki kalmaz İşte o zaman Allah kendi kendine tecelli etmededir Dolayısıyla zatını Rahmaniyeti, Rububiyeti, Melikiyeti yönderiyle tanır. Tabi biz burada şimdi Rahmaniyeti isimlerle tarif ediyoruz, çeşitli isimler diyoruz. Rububiyete gerekli isimler takıyoruz, Melikiyete. Bütün bunlar meseleye yaklaşım sağlamak içindir. Bu isimlerin manalarını kendinde, kendi zatında müşahede etmektir mihim olan. Bunları ezbere bilmek, bu kelimeleri bilmek değil, zatında bu manaları müşahede etmektir. O hale gelmek zorundasın ki şu insanı kamil kitabı yok olsa ...sen oturup bu insanı Kamil kitabının bir eşini sen yazabilecek durumda olman gerekir. Çünkü bu kendinde bularak bunları yaşadı, yazdı. Okuduk, görüyoruz, ben bunları dışarıdan alıp yazmadım diyor. Sen kendini gerçekten tanıyorsa dışarıdan aldıklarında değil... ...kendinden gelenlerle tanımak zorundasın. O hale geleceksin ki sual diye bir şey kafanda kalmayacak. Sende sual kalmadığı gibi sorulan bir sualin cevapsız kalması dahi mümkün olmayacak. Ve bütün bunlar ancak zatını tanımakla mümkündür. Saatın, kendin dışarıda ötede bırak, aramayı bırak artık. Şimdi dün kaldığımız ilim sıfatı yönünden meseleye devam edelim. Bu sıfat tecellilerinde bazılarını ilim sıfatı ile tecelli eder. Bu tecelliye hayat sıfatı tecellisinden girilir. Şimdi hayat sıfatı tecelli ettiğin zaman tüm varlıkta ve mevcudatta tüm varlıkta ve mevcudatta kendi hayatının sari olduğunu bütün varlığın kendi hayatıyla var olduğunu müşahede eder. Yani şu müşahede edersiniz söylüyorum ama aslında bunun hiçbir şey açıklamadığının da farkındayım. Çünkü bu ancak yaşanarak bilinen bir şeydir. Yani ifadeye döküldüğü zaman bu kadar basit ve yavan bir şey oluyor. Mevcud Mevcudat senin hayat sıfatından başka bir şey değildir. Mevcudat kalkar hayat sıfatında sen kalırsın. Sen hayat sıfatını seyredersin. Hayat vasfını seyredersin. İş bu zevk anlatılan hayat birliğinin gücünden doğar hayat birliğinde bütün mevcudar bu anlatılan tecelli dolayısıyla onunla bir olmuştur. İşte bu hayati birlik gerçekleştikten sonra ilmi ile tecelli eder. İlim te sıfatının tecellisi olduktan sonra artık bütün alemi içinde bulunduğu halilebilir bilir. Alemlerin bütün dalları ve kolları okulun ilim çemberine girer. Her şey bilir ne oldu, nasıl oldu, nasıl olacak... Olmayan iş niye olmamıştır? Olan iş nasıl olmuştur? Bütün bunlar ilim olarak onda mevcuttur. Her şeyin hikmetini müşahade eder. Ama bu asli bilim, hükmi bilim, keşfe ve zevke dayanan bilim. Ve öyle bir bilim ki bilinenleri zatından sırayet edip geçmiştir. Maluma o hali zatından gelen bir ilim vermiştir. Hem icmal yollu hem tafsil yolu Hem külli hem cüzi. Onun tafsili icmalinde gizli dedünni ve zatî olarak. Böyle olunca icmal tafsili gaybında müşahede olunur. Yani bu müşahede zat mertebesinde müşahedidir. Efal mertebesinde fiil safasında aşikare çıkan bir müşahede değildir gayybi olur demesinden kasıt bu. Sıfat tecellisi içinde olana, ilmin gelişi zahirde olan bir şey değildir. Zahirden herhangi bir yerden gelen bir şey değildir. Gizlinin de gizlisi olan alemde meydana gelir bu ilim ki, ancak bu ilmi kim elde etmişse o bilir nasıl olduğunu, ne olduğunu. Onun dışında başka birine bunun ne anlatılması mümkündür, ne anlaması mümkündür ki bu anlatılanlar çok ince manalardır ancak gureba, garipler diye çağrılanlar anlar bunun tadılması gereken zevklerini kimse tadamaz ancak umena, eminler ve udeba web sahipleri adıyla anılan zatlar tadarlar bu bahsedilenler kendi zatlarını ...sifatları yönüyle tanımış olanlardır. Zatını tanırsın ama... ...zatını... ...melikiyet vasıflarıyla tanırsın. Melikiyet vasıflarıyla tanıdığın vasıflar... ...zatında mevcuttur. Dolayısıyla zatını... ...salt zatın itibariyle değil... ...melikiyet vasıfların itibariyle tanımışındır. Veya zatını... Rububiyet vasıflarını itibariyle tanımışındır. O rububiyet vasıfları zatına aittir. Ama zatını zat olarak değil, rububiyet vasıfları olarak, yani rububiyet sıfatları olarak tanımışındır. Veya rahmaniyet itibariyle tanımışındır. Bundan sonra bazılarına da basar sıfatı ile tecelli eder. O zaman kulun durumu şöyle olur. İlme ihataya keşfet dayanan bir tecelli ile ilme ihataya keşfe dayanan tecelli ile tecelli geldiği zaman tam bir basar tecellisi yolu açılır. İşte bu okulun görüş açılışıdır. Fetih dediğimiz olay burada gerçekleşir. Basar te sıfatının tecellisi. Hayat ve ilim sıfatlarında henüz fetih yoktur. Hayat ve ilim sıfatlarındaki henüz keşiftir. Basar tecellisi geldiği zaman fetih adı verilen şey oluşur. ilminin uzandığı yere kadar ne varsa hepsini görür. Artık bu makamda ne hakka dönük ilmin sözü geçer, ne de halka dönük ilmin sözü geçer. Bu makamda sadece basar tecellisine nail olan kulun görüşü vardır. Varlıkları tümden içinde bulundukları halleriyle o görür. Ama gizlinin gizlisi bir alemde. Burada pek ayet veren bir nokta var orada şu. Okul gizlinin gizlisi alemdeki her şeyi bildiği halde her şeyi bildiği halde bu şehadet alemindekilere karşı bilemez ve göremez durumdadır. mazar tecellisine rağmen batında her şeyi mutlak olarak müşahede etmesine karşılık zahirde göremez. Bu yukarıda anlatılan şehadet alemindeki bilemeyişi ve göremeyişini kastettiğimiz çanet durumunun meydana gelişi şu cepheye bağlıdır. Kulun halk cephesinde hak ...hakka ait olan bir şey yoktur. Kulun halk cephesinde... ...hakka ait olanlardan bir şey yoktur. Bu mana yanlış anlaşılmasın. Halk durumunun kalkması demektir. Burada demek istediği şu... ...bu manalar... ...kulun halk cephesinde... ...meydana gelmez. Yani halk cephesinde niye gelmez... Halk cephesi bunu meydana getirmeye yeterli değildir. Değil. Halk tarafı diye bir şey kalmaz artık. Halk tarafı diye bir şey kalkmaz. İkinik kalkmıştır. Daha evvel izah etti ki mevcut ismi geldiği zaman senin vehmi benliğin kalkar diye. İkinci bir kalkma yok. Peki başlarda niye geçirmiştir? Daha evlendirmiştir. Geçmiş Basardaki geçişi kendini ilmi Kemal yönünden tanıması. Mevcutta kendi varlığını tanıması yönüyledir. Mevcuttaki tanıışı kendi zatını tanıması yönüyledir. Buradaki ise zatını ilmi yönünden tanımasıdır. İmi hata söz konusudur burada. Birincide rehmi varlığı kaldıran mevcut müşahiresi oluşuyor. Ve mevcut ismi rehmi benliğini kaldırıyor mevcut ismi tecellisi. Halk durumunun kalması mı, kalkması mı? kalması, de ben de kalması diye... Halk durumunun kakması. Bak altta onu izah ediyor. Orada düşüklük var. Çünkü bu mana başlıca ikiliğin ortadan kalkması demektir. Şimdi burada önemli olan ikinci bir noktaya geliyor. Sıfat tecellisine nail olan kulun Gayb aleminde bulunan şeyleri bu şehadet aleminde zuhur etmez. Şimdi, kendinde zat ve sıfat mertebesinde birtakım şeyleri müşahede edersin. Fakat bu müşahede edilenler o müşahede makamının oluşlarıdır. Fiil düzeyinde ise bunlar oluşmaz. Oluşsa dahi bu nadirat hükmündendir. Nadirattan olan şeylerin zuhuru ise o bedene ikram yolu olan şeylerdir. Tabi bu ikram yolu derken burada gene bir kapatma var olayı. Bu arada şu noktaya dikkatini çekmek isterim. Bu dikkat etmek istediğim nokta zat tecellisine nail olan kulun durumudur. Bu kula her şey birdir ve aynıdır. Şehadet alemi gayb aleminin aynıdır, gayb alemi ise aynen şehadet gibidir. Yani şu sıfat tecellisinde, bahsinde sıfatların tecellisinde, ilim sıfatı da tecelli ettikten sonra pek çok şeyleri bilirsin. Fakat bu bilmene rağmen bu bildiğin şeyleri aşikaret çıkartmazsın. Fakat bu çıkartmamak ben bunları çıkartmayayım demek şeklinde değil. Ben bunları ortaya çıkartmayayım şeklinde değil. Ben bunu ortaya koyayım şeklinde de değil. Çünkü bu iki tarzda da benlikler için geçerli olan tarzlardır. Tabi oluşum olarak bunlar ortaya çıkmaz. Sen ben burada kendimi örteyim, açıkkar etmeyeyim de desen veya ben burada kendimi şurada açık edeyim de desen her halükarda burada benlik mefhumu söz konusudur. Tabi bir oluş olarak bunlar ortaya çıkmaz. Bunun ta, tabi olarak bunların ortaya çıkması hali sırf gavsa mahsustur. Sırf gavsa mahsustur. Gavsiyet durumu görevi itibarıyla tasarrufla ilgili olarak semi sıfatına geldik semi sıfatı tecellisine erenkul Cemadat hükmünde bulunan taş, toprak vesaire gibi şeylerin konuşmalarını dinler. Bitkilerin sözlerini işitir. Cümle canlı varlıkların dillerinden anlar. Meleklerin sözlerini de anlar. Ve bütün değişik dillerde konuşanların lügatlarını bilir. Ve hali anlatıldığı gibi olan kişi için yakınla uzağın hiçbir farkı yoktur. Onun katında uzak yakın gibidir. Allah bu semi sıfatıyla tecelli ettiğinde bitkilerin dillerini, cemadatın gizli sesini, bütün değişik dilleri ondaki ahadiyet gücü ile eşittir anlar. Bütün bu kitapları işitmesi ahadiyet gücü itibariyle oluşur. Yani ahadiyet mertebesinde diyelim kendini tanıma söz konusu olmamış ise bu semi sıfatı orada tecelli etmez. İşte bu tecelli sayesinde ben Rahmaniyet ilmini Rahman'dan dinledim. Kur'an okumayı öğrendim. Bu anlattığı manaları da ancak ehli Kur'an anlar. Çünkü Kur'an ehli olan zatlar ehlullah yani Allah ehli diye çağrılanlardır. Rablarının ehli değil. Allah'ın ehli. Sırat-ı mustakimde olanlar değil, sıratullahı meydana getirenler. Ki onlar, onun özelliğine sahip olmuşlardır. Şimdi, geldik kelama. Allah kuluna hayat sıfatıyla tecelli eder Sonra ilim sıfatıyla tecelli eder Ve hayat sırrının da ondan geldiğini Gösterir İlim sıfatıyla tecelli edip Hayat sırrının kendinden geldiğini Öğretir Sonra basar sıfatıyla tecelli eder Bildiklerini gösterir ...sonra semih sıfatıyla tecelli eder... ...gördüklerinin seslerini duyar Ve bütün bu durum... ...ondaki hayatın birliği... ...yönünden hasıl olur. Bütün bunlardan sonradır ki... ...bütün varlıklar bu kelam sıfatı... ...tecellisine eren kulun... ...kelamındadır. Ve onun kelamının sonu yoktur. Şimdi bu kelam tecellisi üstünde... ...biraz duralım... Bu kelam tecellisinden bir tanesi kulları ile konuşmadır. Bu konuşma arada bir tecelli arada bir perde olmadan oluşur. Bu perde tecelliden önce gelir, tecelli anında kalkar. Allah'la arasında herhangi bir perde olmadan kelam sıfatı yönünden Allah'la konuşur. Kendi kendine kur konuşmaya başlayacak. Zatından gelen hitabı iştir Zatından gelen hitabı işitir. Bu konuşmaya nail olan zatlar üzerinde duralım. Onlardan bazıları zatına bağlı hakikatla münacatını yapar ama bu münacatı özünde yapar dışta değil. Ve bu hitabı duyar dışarıdan gelmez bu hitap. Hiç bu hitabı o, bütün varlığıyla duyar, kulaktan değil. Çünkü tüm varlığı sıratıdır. Dolayısıyla tüm varlığında o hitabı işitir. Dışarıdan kulağıma şöyle bir ses geldi diyenler bunun hiç uzak yakın olakası yok. Bu hitaba bir örnek verelim. Mesela ona şunu nida gelir. Kendisine geleni anlatıyor. Sen sevgilimsin, sevdiğimsin, arzulanansın. Kullardaki yüzümsün. Sen en üstün gayesin, en çok aranansın. Sırlar içinde sırımsın, nurlar içinde nurumsun. Gözümsün, süsümsün, cemalimsin, kemalimsin. İsmim sensin. Zatım sensin. Vasfım Sensin... ...sıfatım... ...sensin... ...ben senin isminim... ...ben... ...senin resminim... ...sen bu kainatın özüsün... ...bu varlıklar ve olanlardan... ...maksat hep sensin... ...bu varlıklardan ve olanlardan... ...maksat yani ben bunları meydana getirdim... ...bunlardan gaye sen olasın diye değil... Varlıklar ve olanlar kelimeleri seni anlatır. Müşahedeme yaklaş sana varlığımla yaklaştım. Uzak durma çünkü biz ona şah damarından daha yakınız sözünün sahibiyim. Kulluk ismiyle bağlanıp kalma. Rab olmasaydı kul da olmazdı. Ben seni nasıl İshar ettimse Sen de Beni ishar ettin Kulluğun olmasaydı rububiyet Vasfım olmazdı Ben seni nasıl bulduysam Sen de Beni öyle buldun Senin vücudun olmasaydı Benim vücudum olmamış olurdu mevcut ismini burada açtı senin vücudun olmasaydı benim vücudum olmamıştı seni vasfım için istedim kendim için yaptım bütün kokularda beni kokla bütün tahamlarda beni ye mevhum şeylerden beni çıkar mevhum şeylerden beni çıkar. Malumda akılla bul, hissedilenlerde müşahede et. El değdirilen şeylerde bana dokunduğunu gör. Giilen şeylerde beni giy. Benden murat sensin. Namıma künye alan sensin. Bu yukarıda anlatılan kelamlar öyle güzeldir, tatlıdır ki ancak bu kelamın geldiği bu kelam bilir. Ne söylesek boş. Kelam sıfatı kendisinde olanlardan bazıları da halkla konuşur ama halk diliyle. Söylenen sözü bir yönden duyar ama bilir ki o söz başka yönden geliyor. Halktan biri ona seslenir, o da duyar. Ama haktan duyar, halktan değil. Bunları artık anlıyorsunuz, biliyorsunuz. Leyla ile olurdum, gayrı yoktu görsen bile. Cemadatla konuşurdum, Leyla'ya hitap bile. Şaşılacak bir şey yoktur, onlarla konuşsam da cemadattan cevap aldım, Leyla'dan cevap ile. Bazıları bu yüce hitabı kalbinde bulur, kalben hakla konuşur. Bazıları ruh ile dünya semasına yükselir. Ve bu sınıfa mensup olanlar arasında ikinci, üçüncü semaya yükselen zatlar da var. Hasılı bu yükseliş kimin kısmetindeyse. Kısmeti ne kadarsa o kadar olur. Sidreyi müntihaya kadar yükselenler de var. Yükselirler, konuşmalarını orada yaparlar. Kelam tecellisine nail olanlar, Hakikatlar alemine girdikleri kadar Muhatap olurlar Hakkın kelamına. Başka türlüsü de olmaz. Zira her şeyin bir yeri vardır. Bazıları da iç aleminde parlayan bir nur görür. Hakkın hitabına onurlu yönden nail olur. Bu nurun şekli değişiktir. Bazen çokluğu kavranabilir... ...şu kadardır denebilir. Bazen o nurun çokluğunu anlamak mümkün değildir. Çok çoktur da... ...çoktan da çoktur. Bazıları bu kelam tecellisinde... ...ruhani bir suret görür... ...münacatını o suretle yapar. Aslında kulun bu anlatılanlarla... ...nail olduğu kelam tecellisine... ...hitap adı verilmez. Aslında... Kulun bu anlatılanlarla nail olduğu kelam tecellisine hitap, adı verilmez. Bu ilimdir. Bu ilimdir. Bu ilimle Allah kuluna şu manayı anlatmaktadır. Konuşan bizzat Allah'tır. O sidre yükselen kişiler vardır demiştik. Onların arasında şöyle hitaba nail olanlar da vardır. Senin benliğin benim benliğimdir. Sen osun, o ise ancak benim. Yaygın halin terkibimdir, çokluk görün birliğimdir. Cehaletin ilmimdir, senden murat benim. Senin içinin benim için değil. Bunların aşırı açma gerek tarafı yok. Şimdi bu kelam tecellisine nail olanlar... ...bazı zatlar... ...ikram talebinde bulunurlar... ...ve ikram babında da yerine gelir... ...bazılarınınki. Ve bu... ...zahir alemde... ...o keramet kendisine delil olur. Allah ile olan... ...makamının sağlamlığını müşahede eder. İrade sıfatına gelince... ...bu tecelliye... ...nail olunca yaratılmışlar... ...hep onun iradesi ve arzusuna göre hareket etmeye başlar. Bu tecellinin yolu kelam sıfatından geçer. Mütekellim sıfatıyla... ...okulda tecelli edince... ...ahadiyet yönü itibariyle... ...mahlukatta iradesini yürütmeye başlar. Ahadiyet yönü itibariyle yönü itibariyle mahlukatta iradesini yürütmeye başlar. Ve artık her şey onun arzusuna göre olur. Şimdi burada çok önemli bir noktaya dikkat edeceğiz. Özellikle buraya dikkat edilmesi gerek. Bu tecelliye erenlerin bazısı... ...buradan geri dönmüşlerdir. Hak'tan yana gördüğü şeyleri... imkan yoluna, ...inkar yoluna sapmışlardır. Bu şöyle olmuştur. O kimse... ...ilahi gayb aleminde her şeyin kendi arzusuyla olduğunu görmüş. Hem de müşahide yolu açık seçim. Bu hale sahip olduğunu müşahide edince, aynı şeylerin bu şehadet aleminde de ortaya çıkmasını dilemiş. Ne var ki bu olamaz. Çünkü bu durum zatî özellikler arasındadır. Bunu sezememiştir.